Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz dünya hayatı ve ahiret. Bu her insana lazım olan bir konu. Şu anda dünyadayız ama bu arada kalıcı değiliz. Geçici dünya. Peki ne olacak sonu? İşte onu inşallah Ayet-i Kerem'e bakalım. Ne olacak bakalım. Süreyya Elam buyuruyor burada Alis Suresinde, Sultan Rahim iğle mu bir başa dikeyle başlıyor. İğle mu iyi bilen ki şunu Elam Böyle bir buyuruyor. geliyor. mu iyi bilen ki elma hayatı dünya, ancak dünya hayatı nedir dünya hayatı? Tabi hayat var insan tabi bir hayat var dünyada da ama nedir dünya hayatı? <gülüyor> Leibün ve lehibün. Leib ve lehib. Leib oyun, oyuncak oynama. Lehib de eğlence. Diye böyle. Oyundur, eğlencedir. Tabi daha geçiyor da İlk bakalım inşallah. Dünyada bir oyundur öyle bir oyun. Genelde oyunu küçük oynarlar. Küçük oynarlar böyle. Öyle zannederiz. Öyle algılarız. Büyükler de oynuyor aslında. Ne fark ediyor? Oyuncak değişiyor. Oyuncağının kalitesi, yapısı değişiyor böyle. Ufak bir kış çocuğu Ufak bebek de oynar. Erkek çocuğu da işte, küçük bir arabayla, işte tryla, şuna oynar böyle. Ufak şey oynar bunlara böyle. Büyük insan ne yapar? Büyük insan o da büyük şey onlara böyle. Işte. Mesela kız çocuğu büyür, erendir, çocuğu olur, canlı bebe olur, onunla oynamak böyle böyle. Büyük insanda işte, pilotu uçağı götürür. Şafir oldular, arabaya götürür, iş yapar, alıp oyuncaktır aslında böyle. Oyun devam eder bu şekilde böyle. Ve lehiv, eğlence. Ömrü, zamanı boşa harcama. Elmiye burası işte böyle. elmiyor burası böyle. Günah olmasa bile, oyun ve eğlence yapılır eğlence, günah olmasa bile, günah olmayan bir eğlence, Olsa bile ömrü boşa harcama. Hiç kimse, yani akıllı bir insan, parasını boşa harcamaz. Kimse böyle. Kimse böyle. Kişi hatta ne yapar, insan gezer böyle, mal olacak. kişi kaç mağazaya gezer. Aynı malı, oraya sonra buraya sorar, sonra ne yapar? Hani daha ucuzsa bunu alır. Kimsenin parasını boşa harcamaz. Ömür nedir? Ömür daha aslında ömür. Para ele geçebilir. İnsan bazı mı alması olabilir. Birerde ondan insan böylece. Ama ömür bitti mi bile geçmiyor. Ömür de sınırıldı. Doğum başı ölüm sonra ölüm. Doğum başlıyorsun, sonra ölüm bu şekilde. Bir de dünya etimizi elimize değil ama Ömür yani. Elimizde değil. Yani insan denen varlık yani gerçekten kişi burada gafil oluyor insan burada. Yani ederim, yaparım bir onları benli, ego insanın kabarıyor. Şu bu derken ama bakın ömür yaşama elimizde mi değil. Bunu takdir eden, yazan, yaratan o. Oh Kim bizi yarattıysa hayatımız ona bağlı. Kim bilen buriye elliziye halakalen mevtevel hayate liye Ölümü o yarattı, hayatı o yarattı, memeri attı. İnsanşı bizi dünyaya gönderiyor böyle. Demek ki bu yaşamak elimizde değil. Öyle ki ölmek istemiyorum diye ölme. Koşar hastaneye, Avrupa'ya gider, Amerika'ya gider, imkanları vardır. Ama kurtulur mu? Kurtulamaz. Ne oldu? Hasta yeni düştü, hastalığa yeni düştü hastalığa. Ne kadar tıp, teknoloji de gelse ömür uzamıyordu. Hatta eskiye bakarak kısa ömürsünlerdi. Kısa böyle. Eski ömürde de uzun ömürler. Doğal Aleyhisselam mesela, 1050 sene yaşadı Muha Aleyhisselam. 1050 sene yaşadı böyle. Doğal dünyada. O dünya doğal dünya. Ama tertemiz hava, sular tertemiz, gıdalar tam doğal gıdalar. Şimdi stres her var. stres. Yok mu şu haberler, televizyonda mutfağın böyle. İstemese orada geliyor savaşa. Ancak bir ay sonra haber geliyor, bir ay sonra haber geliyor. Ne oldu sonuç ne oldu, uçak mı belli. Kimse ne oldu ne böyle. Ama şimdi her an kişi her an ki sahabı işine haber dinliyor ve araba çarptı, şu oldu, bu oldu, ölüyor, şehit oldu, derken şunlar, bunlar bir stres muhtemelen böyle. Halbuki onun bir görevlisi var aslında böyle. Yani aslında böyle onu ona vermiş, görev vermiş darımdan böyle. Bunun için hayat önümüze değil, i̇şte şu çağ, bu çağ, işte teknoloji, uzay çağ, şunlar, bunlar, Hatta ne oluyor teknolojin abi teknoloji yani yüzde onu böyle sağlık işi kullanıyorsa ise yüzde doksanı savaş sektörü teknoloji savaşlı bir evler. ağır silahlar daha çok nasıl yani dev katil oluyor bu teknoloji yoksa yüzde doksanı onu kullanıyor evler. Sanayi harp sanayi abi silah üretiyor o satması gerekiyor Nereye satacak? Savaş. Olsun ki satsa onları böyle. İşte savaş çıkarıyor, fitte çıkarıyor iki tarafa böyle. Siyanı satıyor muhtemelen böyle. Yani bakıyorum mesela bir savaş oluyor. İyiyim, ağır makine tüvek de dururur. Termine gidiyor efendim. Ağır topla durma atıyor böylece. Kaşların tanıştığı böylece. Yani o savaş olmasa harf öldü. Ya yani bilhassa batılı denen kapitalist böyle. İslam düşmanları. Onlar şeyi bitti işte onları efendim. Ve lehvün ve lehviyat eğlence evveli. Ömrü boşa harcam, ömrü boşa harcam, ömrü. Allah korusun ömrü. Ömrü sınırlı. Hatta dünyaya geldiğimiz anda geriye sayım işlemi, hem o anda başladı bir herkes. İnsan doğduğu anda nasıl başlıyor geri sayı işlemi? İnsan ömrü nefes sayısıyla az Nefes sayısıyla öyle çıkıyor. Yıl Ay, gün, saat, saniye diyeyim ben böyle? Yani işte şu kadar sene, bu kadar ay, bu kadar hafta, bu kadar gün, şu saat, şu saniye, de, şu dakikada. Öyle yok. Azende saat yok mu? Nefes sayısı, nefes sayısı ile ölüm ben Nefes sayısı ile böylece. Kişi, çocuk dünyada gelirken baş çıktı mı, avcı yer hemen otomatikman devreye giriyor avcı yer. Sol böyle. Bir nefes alıp görüyor. Demek bitti. Işte. Daha dolmadan Ana kanında yarısı daha. Ama nefes başladı, bitme başladı. Geri sayışlarım böyle, böyle. Ve ziynetün ve dünya bir zinet Süs. Süs böyle. Renk, şekil böyle. Bunlar böyle. Kişi mesela ev alacak işte Kale budur şöyle olsun, desene böyle olsun, bir dolaba alacak kişi, 20 tane mağazayı gezer, onu beğenmez, bu modelini beğenmez, onun için beğenmez artık. Kişi bir elbise alacak, rengi şu olsun, modeli şu olsun, bunda bunlar olsun böylece süs muhtemelen. Sonuç kefen. Kefen muhtemelen böyle. Kadırafta 100 tane takım elbise olsun böyle. Her birbirinden üstün, <gülüyor> pahalı, model olsun. Ama sonuç nedir? Biraz bir kefen, kefen mıtıra böyle ya. Yani. Adem babamız, Havva anamız niye sarılmışsa aynı ilik kelle kefen hiç değişmiyor. Yani onun modası değişmiyor yani böyle. Yani moda şu tanımıyor. tanamıyor kefen böyle şey i̇lk böyle. Yani de baştan başa böyle bir gömlek, iki tane de erkeklere, kadınlara 5 takım olmuş oluyor. Bu kefen böyle. Dikiş yok. ya deki şok deki şiiz böylece model yok, düğmesi yok, bir şey yok bunlara. İki kefen muhtaçlar yani. Yani o sosyetik hanımlar. Ona tabii gömülür kefeni. Ondan yakını öldü mü eve getirmez onlar Korkar öldü derler. Hastane hasan'a kalsın. Ya hasan'a kalsın o kefen de. Ölen kişi zavallı, çalışmış, çabalamış, ev baş sahibi olmuştur. Ama öldü mü hatta hemen kaldırıyor cihazlarını bile. İşte şu gün cihaz töreni yapılacak. Ama hastalığa morta kalsın. bakalım. Eve gelmesin sakın ha. Korku yok Gelmez bana. Ondan sonra tabu işte gelir böyle artık. evinde ise Son anda tören yap yaparlar. Tabi tabu süslü püslü dışarıdan üzere. Öyle görünür. Tabi dışarı görünür ama bir de onu görseler kefenli böyle komuklanmış kefeni böyle yüzü değişmiş muhtemelen, böyle. ölüm katılığı olmuş böyle insandılar oldu öldü adamılar Müslüman böyle o beden böyle, böyle. demek ki şu zinet bir tutku dünyada tutkudur bu. Artık bir ayakkabı mesela beğenmez, bir tabak beğenmez, kaşık beğenmez, çatal beğenilmez. Evet tabakları var ama filan tabuğunu desine okşamak için ondan alayım. Yok çatal şöyle olsun. Ayıp, asıl saadette ne vardı? Toprak tas, toprak. Toprak tas vardı. Onda yerlerdi. Onda yerlerdi anlar. Yerde bir hasır. Kilim yoksa onları böyle saadette. Medine böyle? Kilim bile hasır üzerinde evi de ancak kireçle badana kireç beyaz kireçle badana daha sonra kerpiçten taşlar evlerde onlar ama huzur vardı huzur muhtemelen. huzur muhtemelen. şimdi huzur deyince yani öyle işimiz oldu yani biraz o şeyi yani medine bir gördüm muhteremler yani huzur Konforlu değilmiş muhtemelenler. Yani, Rabbimler tatlıran ile biraz, elhamdülillah. Yani, huzur başkaymış muhtemelenler. Yani, ev, köşk, saray, villa, bahçeler, şunlar, bunlar, lüks, konforlu, bütün eşyalar bunlar. Ya, Kişi onun içine girer ama, sıkılır, sıkılır, sıkılır muhtemelenler böyle yani. Evde duramıyorlar işte. Evde duramıyorlar muhtemelenler. Oraya git, buraya git, Avrupa'ya git, mutahtere git, oraya git, buraya git sıkıntı dışarı kendilerine. Yani evleri yani çağımıza göre en konforlu, lüks evler. Her şey elektrik makinelerinde her şey böyle. Ya bulaşırını yıkıyor, çamaşırını yıkıyor, yemeği, ekmeği, böreğini pişiriyor. Her şey, her şey böyle hazır böyle bunlar bunlar görece. Ama ne yok? Huzur yok, huzur. Şöyle bir tatmin olma, rahatlama böyle. Oh demek yok. Medine mi böyle de rübat koydum orada bir odada bir baltam bir bakkal ersta biri kulak bir bir kulakmış onu aldım. Hasır yoktu orada benim odamda yani böyle. Koli açtım o bir kolajlardan böyle. Toprak böyle. Bir kazıcan vardı. Pompalı otomobil kazıcı vardı böyle. Pompalı böyle. Kazıcan vardı. Bir çay demli çayım vardı. Bir tenceren, işte böyle bir iki kap zor böyle. Bir de kandilim vardı. Bizim rubatta elektrik yoktu. Medine vardı ama bizim rubu daha garip kaldığı yerde Elektrik yoktu orada. Lamba yakıyordu. Ben de lamba yapmadım da az sadette bir özentiyle ile dedim kandil yakayım, kandil yakayım Baktım ve çöpleye bir konser atmışlar, bir kutu attılar, küçük kutu teleke. Onu aldım. Bana bir bez kestim, fitil yaptım. İçine gaz koydum. Onu yakadım. Ben yani gören bir mağara der böyle. Ama yani şu anda yıkılır orası tabii şimdi. Yol genişledi. Yani şu anda orasını bana verseler oradaki arkadaşlarım da olsa orada anlatırlar. Bir de arkadaş yerimim böyle, böyle. Kalın orada böyle. Buhar'ı vardı, Arap'tan vardı, her millet'ten vardı, karıştırdık bu şekilde. Ama her biri Allah dost muhtemelen dedi. Hiç kimse baş konuşmaz böyle. Her hareketimize sıraya uymak böyle, bir uyarma bir böyle. Bak Resulullah böyle yapmış, Resulullah böyle yapmış, böyle yemiş, böyle su içmiş böyle. Her şey bu şekilde böyle. Allah'ı birini sevenler, yani öyle şu anda öyle bir yer verseler, bir de o tür arkadaşları da olsa ama, şerim olsa muhtemelen, olsa böylece, bir de cehenneti koçtular bir pek orasını tercih edelim baktılar yani böyle. Nasıl huzur vardı benim böyle, böyle, böyle. Nasıl oraya girdim böyle, oh, oradan asıl, sanki cehennet bahşesineyim böyle. O kadar rahatım böyle. Altta bir koli, toprak. Yün kaba yani bir, altta bir koli böyle. Böyle halın, mallı, şey yok bunlar böyle, kanapir şey yok böyle böyle. Bir tek ortada ortada böyle, bir tek koli vardı böyle. On üzerine oturdum vardı Bir kazıcan vardı böyle. Bir çaydan bir de pila yapardım falan orada böyle. Evet onları yapardım arada. Ama huzur deyince yani huzur konfora lükset değil muhtemelen böyle, böyle. Yani günümüzde huzur herkese arıyor. Ama adres yanlış. Yanlış çubası nokta insana giriyorlar. İşte ev olması huzur bulurum. Evi sahibi oluyor huzur buluyor mu? Yok yok şu eşya olsun, şu olsun, bu olsun, olsun, olsun derken nefis doyumsuz muhterimdir. Nefis doyumsuz böyle. Nefis nankördür. Böyle. Nefis ne kadar versek, ne kadar versek nankör de doyumsuz olur Yani doyamaz böyle böyle. İşte Melan buyuruyor, dünyat nedir? Lehivdir, lehivdir. Ve zine, süs, süs merak tutkusu insanlara böyle. Süs böyle, böyle şöyle olsun, böyle püsse olsun, artık bu şunlar, bunda bunlar, bunlar böyle Ve tefahürün beyniküm aranızda bir de tefahür meyvelen büyüt. Fahürler, büyüklerim övülme. Aralarında böyle. Makamıyla, belkiyle, parasıyla, puluyla, aklıyla, kuvvetiyle herkese bir şey vardır. Mesleğinde işte böyle. Övülme, yani kendini dinlenen daha ütsün, görme. insanlara böyle. Başkanını da aşağı görme. Ve tekağı sürün bir de çoklu övülme. övülme. En vali vel evlat. Mal ile. Mal çoklu ile. Evladın çoklu ile övülme. İşte şöyle arabam var. Benim arabanın daha işte modeli güzel. İşte Eğim şöyle yazlığım da var, kışlığım da var. Şuyum var, buyum var. Sayda say böyle. Senin bunlar vallahi diyeyim. Yalan mısınız, yalan hatırlayın. Yalan. Neyi bırakıyor? Bırakmasın. Niye bırakıyor onları? Çok kiracı var. Ev sahibinden fazla oturuyor demektir. Ya Çok kiracı var efendim. Sonrasında ben kiracıyım diyor. Bu masabı değilim diyor ama karşı ev sahibi öldürüyor. Bir eve gidiyor. Ev sahibi öldüğü satılıyor. Öbürü gidiyor. Ev sahibi satılıyor. Demek ki mal büyük insanların balım balım diyor. Hangi mal insanın? ahirete eliyle gönderdiği mal, o muhteşemde? Kim ahirete eliyle buradan gönderirse, ondan mal muhteşemde? Büyük bir gün aslında Ayşe, Validemiz'e bir koyun hediye etmişler. Keserek ve temiz getirmişler Ayşe, O da ne yapıyor? Bir parça kesiyor, bunu filan şey ver, bunu filan gönder, derken böyle bir but kalmış böyle. Hemen taksim ediyor böyle. Bir fakirlere, bir bildiği için ona taksim ediyor, bir but kalıyor böylece. Akşam oldu yatsam sonra ailesi geldi. Ne bu Ayşe? Ya Ayşe? Yarısı yallah falan kişi bir şey göndermişti de bir butu kaldı. Yine gönder fakirlere. Neden Ayşe? Bir but gitti, öbüler kaldı. Bir but gitti. Bu yiyecek gidecek bu. Kuva gidecek bu. Onlar kaldı Yani Allah için ne verirse onlar kaldıcılardı hemler. Tabii Allah için veriş adam insan da öyle. Bugün iram eten iki namazına bir kabile yol boyunda oruyor, iki nörede kılıyorlar. Otolar meçhiler önünde bir fakir geliyor, gerçek fakirmiş ama bak. Onu haktanıyormuş da kendisini. Yani aç kalmasa kimse hiç istemezmiş kendisini böyle. Aç kalmış demek geliyor. eşi şey en lillah. Çoğu seferinde ekmek diye ağlaşıyor çocuklar öyle Yani ekmek alacak ama. Yani katı istemiyor böyle. Para içti e Veren tabi veriyor. Her veren ama işte ama bana dua et. Anne işte dua et. Işte şuna dua et. Böyle şey yapıyorlar. Sıra geliyor. ondan da bir direm artık Tek o kadar var. Bizi sermedi. onu veriyor. Verirken de dua ediyor. Allah senden razı olsun. O dua diyor. İyi bir ki buraya geldin bak. Ona dua ediyor. Gülüşüyorlar tabii diğerleri. İbrahim neye gülüşüyorlar? Diyorlar. Neye böyle yapıyorsun ya? Bak. Sen ona para veriyorsun. O sana dua versin. Yok. Yok da para razı veriyor. Bunda postacı diyor. Postacı. Eğer gelmese de buraya diyor, paracığımda diyor böyle. Ölse mi diye, kalacaktır böyle böyle. Ama Allah şıkkıya geldi buraya, alayım paramı diyor, hiç diye koymuşsa bir, şey, bir şey almadan diyor, ağrıta getir bunu böyle diyor. Onlar diyor, postacı diyor böyle, alıp bunu öyle getir Ve şirap şey Ve bir şey var, bir şey verirken birisine yukarı vermez böyle bak. Böyle. Entağmış al demir bu şekilde. Baha derler. Bir kadın böyle. Haliç'e geliyor. Yedül Ulyay Hayrun diye. Üstte gel daha hayli altta gel daha böyle. Türkçe bunu çevirirken tam çevirmiyor böyle. böyle. Alan verenden beri mesela böylece. Halbuki aslı yedül Ulyay Hayrun, yedi süfla. Üstteki el veriyor bu şekilde. Fakir yaşlılar böyle. Açıyor ve bu böyle veriyor böyle öyle yeri ülya üstteki el altın daha hayırlı. Ne vazii bana da titrebelece karşıki o benden daha hayırlıdır diye bak. Ne yapıyor? O böyle yapıyormuş, alıyormuş şekilde böyle. Kan vermiyor böyle. Böyle tutmuşlar bu şekilde. O üst olsunmuşsun böyle. Ve inceye de bakın böyle. Yani deriyor ki o şey yapmama yeri ülya o olsun, üstteki o olsun böyle. O dahil olsun benden. Öyle yapıyormuş. Demek ki mal da mülk de ne giderse o bizim. Allah'a işi vermişecek tabi böyle. Helalsa bile böyle. Haramsa yani böyle. Allah haramı kabul etmiyor. Helalsa kişi, buna kişi Allah'a işi verirse, verirse bunu o ağrıte gidiyor. Ama Gidiyor, ne oluyor orada? Orada dünyanın tarlası ekilen bir tohum birebir vermiyor. İnsan bir tek bu tanrısı atıyor yere karşıdan başak veriyor. Her başında karşıdan bu tanrısı var böyle. Kişi i̇şte bir tek mısır tanıyor, Toplu atılıyor. Tek mısır olmuyor böyle. Karşıdan mısır soma veriyor. Böyle. Her birine karşıdan mısır var. Böyle. Artık bir olan elli yüz yedi yüz gidiyor böyle. Bakıyor işte dünya hayatının tarlası kişi buradan ne verirse bu bir nevi ekiliyor burada manen ekiliyor. Orada bir şey var böyle. Ama birebir yok böyle. En az şey bir ondan başlıyor. En az şey bir ondan başlıyor. Artık kişinin kazancına göre, helalına göre, camdan ciğerde vermesine göre, tevazuna göre böyle büyüyor büyüyor, büyüyor. Şimdi burada bile Komşunun tarlasına mesela bakıyor, komşu ta, komşun tarlasına bakıyor, iki kişi burada. O, onun şeref parası çok iyi oldu. Böyle. İşte kabak da iyi oldu. Şimdi bu da iyi oldu. Benkül olmadı. Hatta meyve başlısı mesela, komşu meyve başına bakıyor. Onun üzümü, kirazı daha çok bol oldu. Bunun kife olmadı bu şekilde böyle. Demek ki dünyada bile böyle herkeden biri olmuyor. Tabii çalışmayla değişiyor bu. Bu Birinci örnek ayet-i kerimede, Veyahut ilgili olarak böyle şey, demek ki oyun eğlence. Şimdi oyun, oynamak, çocukların genelde hakkıdır ama muhteremler, oyun nedir? Sonu sıfıra sıfır sıfır boş yani böyle. Boşu boşuna yorulma. Şükrü'ne bakarsın, şükrü terlemiş, şey yapmış, koşarken dışarı, yazın oynarken dışarı, oynarken böyle. Bakın terleme, yorulmuş, bunalmış, şey yapmış, susulmuş, şey yapmış, belli o oynuyor. Ne oldu sonuçta? Bir yorgunluk. Hatta bir de kavga oluyor oyunda. Yok, benim sen yandın, ben yandım. benim hakkım şu derken böylece oyuncağın kavgaları, böyle kavga da oluyor muhtemelen böyle, oyun böyle. Yani ele bir şey geçmiyor oyunda, Sonuçta oldu insan boşu boşuna yoruluyor. Atlandı kavga bile oluyor. Böyle. E, günümüzde futbol maçlarında böyle. E, futbol sahaları sanki savaş alanı. Artık o kadar çevirip polise geliyor, şundan geliyor, bunlar geliyor. Taraflar arasında giriyor. Birbirine taş atma, laf atma, vurma, kırma, arabanın camlarını kırma. İşte oyunu mu muhtemelen. Koşanlar yoruldu. Sahada koşanlar yoruldu. Geçen anda para alıyor dünyada ama ama yiyin parasını yok mu der, yiyemem onları, yiyemem onları, yani bir litre şunu bunu yapar şu mu derken onu ama ne olur seyirci ne oldu, o kadar binerli seyirci, herifse bir sinirleri bozulmuş, asabiyetler, bağırma, çağırma, küfür, şunlar bunlar, bir bölücülük oluyor bu, yani spor dediğin şey, insana sağlık vermeli, İslam'da spor var böyle, hangi spor var böyle, da e, savaşa yarayan yani bedeni güçlendiren spor. İşte atabilme var mı? İşte atabilme. Atta olduğu için savaşlar. Atabilme. Ok atma. Kılıç kullanma. Mesela kılıç kullanma. Okula zor kılıçla muhtemelen böyle. Çünkü kılıcı vururken böyle yavaş yavaş vururum. bir şey kesmez ki bir kesmez seki etmez böyle. Öyle vurur ki kılıcı vurduğu zamanlar bir uçuruyor birdenbire böyle. Kolunu kemini veriyor, ayağını kemini böylece. Böyle işte. Ne gerekiyor? gerekiyor durma böyle. Bir de savaş sabahtan başlayıp akşama devam ediyor sabahtan. Düşün böyle. Ya. bütün gün durmadan böyle, bütün gücü kuvvetiyle olma böyle ya. Bir Rum generali, bir Abbasilerini, İslam şeyinden demirciye hiç sipariş veriyor böyle. Bakıyor çok meşhurmuş bir böyle kılıç yapması Müslüman kendisi de. Rus generalleri satmıyor böyle onlar aslında kavurlara şeyleri kılıçlarını o rica diye özel bana diyor lazım böyle diye. Ona bir kılıç yapıyor. Bu alıyor bunu general bir savaşta böyle vuruyor. E, Karşı kimini kestiremiyorum böyle. böyle. Tabii ona göre düz iyi etmiyor böyle. Haber gönderiyor ustaya demir kılıç yap ustaya. Usta diyor, senin adını çok meşhur diyor. Yani senin yaptığın kılıçlar diyor, başı bir anda uçuruyor, Kolu kemiğinden böyle koparıyor, ayak kendini koparıyor. Bu kılıç olmamış böyle diyor. Hani kılıç ama bilek ayrı diyor. Ben sana bilek vermedim, kılıç verdim. Mesela. Bilek vermedi. Yani bütün gün böyle savaşıyor bunlar bunlar böylece. Yani İslam'da böyle bedeni güçlendiren Düşmana karşı, düşmana karşı yaren şeyler, hatta yüzme bile, süne tır böyle, öğrenmek böyle. böylece. Yani gereğinde tabii insan mecbur kalabilir, ne işin değil, böyle süne derden, Müslümanlar bunları böylece. Ama futbol maçı meselesi lazım mı? Bakın sen böyle. Ota bir top, işine var hava, işte hava antrenman, şey var böyle. Öne giden vuruyor tekme ona, öne gelen tekme vuruyor böyle, zavallı topa böyle. <gülüyor> Şimdi birinci örnek bu. Memlem bize Kur'an'da verdiği örnek birincisi bu. Dünyaatı oyunu elince süz zinet ee, ölmek yani ifsat etmek, mebuller me gurulamak, onurlanmak. Mal ele çok da ölmek. Bizim memleğim burada iki bir örnek görüşü dünya ilgili böyle. Bir dünyada ke gaysin kemesele gay sin memleğim. gay gay yağmur demek. Yağmur. Veğiş aslında imdat, suyu. Yani ya, hava kura gider, toprağa kadar kurur, çatlar. İkreniler artık çıkmışlar, bitemiyor hükümler, büyüyemiyor ikreniler. Öyle bir zamanda yağmur yağdı mı, buna materi veğiş deniyor böyle. baş yağmuru böyle. Tam zamanında böyle. Bir de bereketli yağmur Nasıl olur bu? Ve şey işte yavaş yavaş yanar, yağar ki topu emer bunu böylece. Hızlı. Birden geldi mi, e, uçak akar gider. Böyle. Hatta iki kökünü bozar böyle, şöyle böyle. Böyle yavaş yavaş gelir yağmur. Sonra yağmurdan önce Mevlam ne gönderiyor? Önce rüzgar eser. Bir soğuma yapar böylece. Şey. Mesela yazın sıcak mevsimde ekinde yanmışlar bu azam sıcakta o anda bunlara su verirse bu zararlı bu günlere. Bunun için ne yaparlar? Sulayanlar bir bahçıvanlar sabrı erkende namazdan sonra bir de akşam yüzyılda su verirler. Günüdü vermezler bundan böyle şey. Yağmur günüdü öyle yağabilir ama hemen yağmazlar mı Önce bir rüzgar gelir efendim, bir soğutma yapar efendim. İşte sonra buğut gelir, buğut gelir, bak soğutma yapar efendim efendim efendim. Ondan sonra yağmur geliyor efendim efendim. Ondan sonra yağmur gelir. Buluttan geliyor amca tabi. Bulut nereden oldu? Denizdeki su buharlandı. O neden buharlandı? Güneş enerjisiyle. Ya. E bu düzeni kuran, dengeyi kuran kim? Allah geleceği. Ya. Derimüşüm bak. Demet bu böyle. La ilahe illallah. bak ya. Ya. O denizlerin üstten. Buharlaştıran güç, kuvvet, enerji. Kime borçluyum ben bir zaman geliyor bir tencere kaynatamıyor büyük tencerede. İnsan bekliyor acele de olmayabilir işte böyle. En suyu alıyorsun ay gazda, şeyde gazda, ocakta. Ama bir türlü bakıyorsun kaynamıyor, kaynamıyor. Bak. Okyanuslar mı? Onları ısıtan var. Ustanlara böyle. Ona uğraşacaklar. Neden? Denizleri daha fazla karada dünyada. Ona göre lazım böyle. Buğraşma için lazım. Hızı yetersiz olanlar böyle. Onlar buğraşıyorlar. Onlar ısı ile Aslında 20 derece ısınır su buharlaştırır. 20 derecede ama çok şeffaf beyaz görülmez böyle yapı. 100 derecede buna hızlı kaynamada hızlı buharı kalın buhar olarak böyle Renkli oluyor böyle duman gibi oluyor böylece. Aslında 20 derecede denizde buharlaşma başlar böyle. Çok şeffaf beyaz olur görülmez böyle. ama incicik bir havaya karışır böyle. Havaya karıştır yukarıya gider bunlar böyle. Sorun ne oluyor? Rast gelmeye geliyor. Oraya mı düşüyor. Yok, de, bak muhteremler bak. Allah'ın dengeye bakın muhteremler. De. Yani bir denizin olmasa ne olur? Tam denizde buharlaştı yukarı çıktı. Orada toplanıp bir araya gelirken denize iner. Al gülüm ver gülüm. Ya ormandaki ağaçlar kurusun. Tağdaki ikine kurusun. Ne gerekiyor? Orası orlara orlara çekiyorlar adamınlarını böyle. Kim yapacak bunları? Allah'ın dengeye bak bu araçlara gider, buharan böyle, havadan hafifse böyle. Ama uzaya kaybolmıyor. Bir soğuk tabakaya geliyor, orada kalıyor nasıl, yukarı çıkamıyor. O, yoğunlaşıyor o kadar. Böyle. Yani ne bir şey var bana? Allah'ın kudreti Ne dengeye var kadar? Yani. Allah adamın kudreti değil mi? Daha kudresi bir böyle, böyle. Eğer soğuk tabakada durmasa buhar uçup gitse uzaya gider, kayboluyor gider, denize zamanda kuru denizler böyle. Hele yazın böyle kuvvetli böyle, denizler bu araşı bu araşa su üzerinde kaybolur. Gider böyle. Ya. Su Bir damla su kaybolmayan bak. Bir damla muhtemelen böyle. kalıyor böyle. Sonra ne oluyor? Tam dediği zamanlar rüzgar mı Rüzgar ablanın ordusu Mevlamızı muhtemelen. Orduları beladı böyle. Bunları bir toplar önce bunlara böyle yoğunlaştır. Ondan sonra onlara sevki de başlayabilir. Hadi bakalım rüzgardan muhtemelen böyle. Nasıl çabam böyle koyunları şey böyle. Elinde yani bir sopası böyle. süre böylece. Rüzgar bunları bulutlara böyle. Nereye lazımsa böyle. Yani emir verdiyse böyle. Takdir etmişsem böyle böyle. Oraya bunları götürür böyle şey. Ee, üzerimizden geçirir bazen bulut. Köyden mesela köyde bakarak, ki o oh, bulut gelir şey midir. Şu bakar bakar ama yok o adam. Yani. Ya Aslında Allah'ım ver der ama yok. Başka gidecek. Rızık başka bir yani. şey. Nereye gerekirse oraya verenler veriyor, oraya gidenler veren veren, sonra yağmur birden boşanmıyor bak bu tehditler. Yani buluttan bak geldi takdirden böyle, böyle damla damla böyle, böyle. yani suyun kalitesi gramajik belirli olanların Damla damla böyle ya, yağmur yağmaya. Ne dikmediğim böyle bu yağmur? su böyle, birden boşanması insan bul aşkı birden bere deniz olsun göl olsun o böyle eklemiş kısın böyle. Damla damla geliyor oraya. Beran bir yürü kemeseli gaysin. Dünya neye benzer? Yani yağmura benzer. Yani kuraklıktan sonra gelen bereketli güzel yağmura benzer. acaba böyle küf var Ondan sonra ekende bir demle gelişirler. E sulama yapsan su onu vermez Mustafa Han Bey. Yağmur başka. Su mu başka? Yağmur suyu başka böyle böyle. Yağmur suyu geliyor? Havada tozlar var. Uzadan gelen atmosfer, uz uz uzadan gelen meteorlar var. Bunlar toz gibi oluyor bunlar böyle. çarpınca. Atmosferde dağılıyor bunlar böyle. Ve onlara geliyor bunlar böyle. Sonra gazlar böyle. Gazlar parçalanıyor. Nasıl parçalanıyor? Şimşeklerle böyle böyle. Şimşeklerle böyle çarpıyor. Böyle. Çarpıyor bunlar. Yani en doğal gübre Yağmur suyu muhtemelen. Şifa da yağmur böyle. En doğal güreğe böyle. Sonra nereye hangi şey lazımsa onu Rabb'in yaratıyor gökte. Yani atmosfer arasında bir laboratuvar oluyor böyle. Yani bulutay gelir, karşılıklı böyle bir artı bir eksi ama bulutay mühtemelen. Bir artı bir eksi böyle. böyle. Arada iletken lazım arada böyle. Kur'a olmaz gelir. Şimdi olmaz böyle. İletken lazım vereceğim. Bir boşalma böyle. Artı enişte böyle. Bir kısa devre anlamında olur böyle. Bir başama olur böylece. Artı binlerce, binlerce ısı. Isı olmasa gaza başlanmazlar. İşte gaza başlanırlar orada böyle. Kimyasal ne işte oluyorlar böyle. Başka madde dönüşüyor, ona dönüyor, buna dönüşüyor. Tozlara birleşiyor bunlar böylece. Sonra toplay, yağdım, yağmurdan sonra güne şıkkım mı? Hemen birden bir biter birden bir böyle. Büyümem başla böyle. Bir Yani düzeni Kur'an devleti amni var. Ya ya, mi? ya zaman geliyor biraz yağmur yağmıyor, başlıyor basın başlıyor yağara ya. Evetim barajda su 550, 150, 130 120 kaldı. Evet sus kaldı şu oldu bu oldu. Hadi getir ya bakın yağmur. Ya Allah verirse, mutlaka var. Kud onun mehalımızın mutlaka işte Allah Allah'a etmemiz gerekiyor. O Allah'a etmemiz gerekiyor. Rabbimiz bir elhamdülü yok, ona döneceğiz. Büyük olur böyle. <gülüyor> en önceki önüne batihi, yağmurdan sonra güneş çıktı mı da birden beri biter, eşitlikler. Nev ekilmesi, saati böyle, otlu da, yaylası, de her şey böyle. Bitme başlıyor bunlar. Bu da ne yapar? Zürr, bırak küf var, zürr anlamında Onların hoşuna gider böyle, bakarlar şimdi oh, elhamdülillah birden beri bitti ettikleri böyle, çıktı bunlar işte de bunlar böylece. Sümme yeh sorama kurur, otlar kurur böyle, kurur, çiçekleri kurur, güller kurur böyle. Ondan sonra kurur böyle, önce güzel bir işlilik olur böyle, rengarenk. Tabii meyvenin rengi başka, otların başka, çimenin yeşilliği başka. Her farklı güzellikleri var. Sonra ne olur? Sümeyye Yücüğü kuruma başlar. Devam etmeye. Dünya fani olduğu işler. Cennette, cennette hep aynı yerde kalıyor her şey. Yani cennetin yeşilliği var ama her devamlı yeşil. Aynı yeşil böyle. Kuruma yapınlar. böylece Yücüğü Etrafı musferken, söylemiyorum onu, belan bu onu sabıtsa görürsün. Sararmıştı Mesela mısır olurken böyle, önce yeşilir böyle. Buğday olurken başka şeyler böyle. Önce yem yeşilir, ondan sonra olduğu kurudu mu? Sabıtsa olur böylece. Bu insan öyle ki aslında. Sonra döneceğim müneccimle. Sırmak için hutama, ondan sonra kurur kırılır, parçalarına dökülür, toprağa karşı gider. Şimdi bu örnek, insanın dünya hayatını örnek veriyorum. Dünya hayatı insanın böyle İnsan da ne oluyor? Ana karnından dünya geliyor. Yani ekilen bir bitkinin ince filiz çıkması, toprağın üzerine. İnsan dünyaya geliyor. Dünyaya gelen insan, o ince filiz gibi güçsüz, kuvvetsiz, ayakta duran oturamaz, bir şey yaramaz, yat derden bakılacak. Sonra Yüce Rabbim Mevlamız Muhtemelen, bak değil mi böyle, ana karnında, yarımın rızkını veriyor ana karnında. Allah Celle Cahil Muhtemelen. Yani Allah'tan gafil olmak en büyük yani felaketti Muhtemelen. Yani ahmaklık yani Allah'tan mutlak Muhtemelen ya. Ana karnı kare kim rızık arabire kim kim bunu gücü arabından kan ile böyle dine geliyor süt ile bak benden. hemen gel yanda iki musratan abayat süt uşurum süt alıyan daha farklı böyle o biliyor aşı böyle koruyucu yocu böyle onu alması yok çünkü sağlığı almasın terine bak ilk süt alması, bu da şunun lazım hakkı böyle. Onda koruyucu her güzellik var. beraberdir. sonra da süt gelmeye başlar böyle. Ondan diye gıdalara dönüşe Yani çocuğu yaratan, o kanı yaratan, sütü yaratan onu çocuğu rızık olarak veren Mevlam. Şimdi kişi süt alıyor mesela, birbirine çocuğa koyuyor ama sütü sağ nasıl sağlıyor acaba? Timim sağ mi sağlıyor acaba? Hayvan abi, bu yere yatar. Değil mi Mevlam? Hayvan meybeleri yere pislenir böyle böyle. Hakkına dikkat mi <gülüyor> mu böylece? bir şey? Pisli beraber onu sağır böylece. Eli de böyle yıkarmamıştı el de belki de. Hayvan tutmuştur onu şey yapar. Sağda kaplası bilemezsiniz böyle. böyle. Sağda kaplası bilemezsiniz böylece. Hmm. Halbuki ne oluyor anne sütü? Doğrudan oraya annesinin meybesinden çünkü ağzına akıdı yani böyle. El değmeden, salmadan yürüye böylece böyle. El değmeden böylece. Son rahmetli Erham rahmeti merhameti Rabbimizin. Çocuğun dişi olmuyor doğuşta. Eğer şu dişo 90'lı dişo doğsa, diş doğsa anne ısırır, yara yapar, ememem ben Ya. Yani, damak yumuşak oluyor tabii. Sonra yeni doğan çocuğa bakmadık Şurada Şu da yeni doğmuş, annesi bunun meme verir, onu emmeye başlar. Bak yap, çeker böyle. Yani çülük mesela, ona kim bu eğitimi verdi Allah aşkına? Kim verdi? Dünyada, yeni ana karına geldiğin yere böyle. Yani kimse bir akla fikri vermedi. Bunu görmedi. şöyle böylece. Ya yani ağız açamamıyız sizlerde. Ağzı durursa o şekilde su gelmez. Onu emiyi çekiyor o böyle, böyle. Ya bunu yaratan Cen Quran koyamadı Allah cenabı koyamadı. Allah cenabı koyamadı böyle. böyle. Ya yani ne yazık bu Allah secde etmeyen namaz kılanların, ezik olanların. Allah kulub etmeyenler böylece. Sonra çocukta bir ne yapar insan? Bir yürüyüşten böyle, işte dediğimiz gibi böyle oyundur, elincedir, süstür, paradır, maldır, mütür. Eğer aldanırsa insan böyle, aldanırsa, dünyalığını ardı göndermezse, her imkanı ardı gönder, her imkanı böyle. Aklın aklıyla, fikri olan fikriyle, böyle, görüşüyle, bedeniyle, kuvvetiyle, parasıyla, malıyla, her şeyle bunları aldığını harcamak bu anlamına geliyor Evlad azabın şiddeti. Şey Şimdi tabii zamanlı o insanlar bin herkes bir sonra ölüm var diyorlar böyle. Ama ezde yazılmış, takdir olmuş, hiç kimsenin karışma hakkı yok. Karışan da boş bir eder, günah gelenler eder. E ölübinin sırası mı der insanlara? Yani barem günü ölüm olur, barem yoktur Tam yani barem günü. Aniden bir hastalığın yok, kaza oldu. Yok şu abul barem günü, tanesin. Tatil gideceğim der, yanası gelir. Yani, ölüm böyle oldu ya, yani, sonu böyle böyle. Yani ölümü bile bile yaşama, ölümü bile bile yaşama insanlara özel, insanlara böyle. Hayvan da ölüyor, O ölüm bilmiyor hayvanlara mı demeler? hayvan ölümü bilse, et yemez onlara mı demeler? Hayvan otu tamas kokudur, ölü kokusu almadan. E bir ahirette, işte ahirete ne başlıyor bir alemde, öne kişiye? Azab'ın şedid'i. Eğer dünya aldanmışsa ahiret'i unutmuş, dünya aldanmış, Allah unutmuş, ezanları duymamış, alnı secdeye varmamış, içkidir, kumardır, elincidir, sürük gezmek, yemek, içmek, şurada yiyelim, blokante edelim, şunu yapalım, bunu yapalım. Skenos dünyaya vermişse ahirete Azap vardır. Hedim Eylem'de şiddîdün. Şiit azap var böyle. Daha kabre girer girmez muhtemelen. Daha kabre girer girmez. Dünyası bitti işte muhtemelen. Kim olursa olsun böyle mühtemelen. Kim olursa olsun böyle. Peygamber Eylül'e dahil herkesin sonu dünyada kara toprak. Yer altında muhtemelen. Kara toprak muhtemelen. İki metre kara böyle yani. Şükür böyle. İler örtülüyor. Açık hamicine kalmıyor. İnsan tek malı nedir? Bir kefeni bölmeli. Bir kefeni böyle Kişi bir kefene sarılır, pamuklandırır, gül suyu serpilir. Tabii dostu verir, eşi gelir, ahbabe gelir, yavrulara gelir, torunlara gelir, komşuları gelirler. Baya insanın daha e, canlısı koymaya daha kalbolur da olabilir. Ama nereye kadar? Mezara kadar. Mezara kadar mıdır? Oraya kadar güzel, şahşal olur görkemli olur, mezara kadar ama bir kaç şey okundur, dua edilir, herkese dağılır gider muhtemelenler. Kişine bir arada tek başına kaldı yalnız kaldı. İnsan dünyaya tek gelir, çıplak geliyor, yine oraya öyle gitti muhtemelenler. Çünkü ne oldu diyene koşmalar, koşuşturmalar, kavgalar, tartışmalar, alacak verecek haramda, helal demeden gittim bu gayrete bu koşuşmalar, oyun erinceler. Hepsi bir rüyamış muhteremeler. Bir gün evliyanın biri bana biri gelmiş hocam bana bir nasilte bulunursun demiş böyle. Meşru bir evliya olamış kendisi Allah dostu Celle Celle. Tanınmış kişiymiş. Buna biri geliyor hocam diyor bana bir nasilte bulunursun diyor. Tavsiye bulunursun ona bir şey bana böyle diyor. Yani bundan fayda alayım. Bunu böyle kafama yazayım. Onu uygulayayım inşallah. Böyle bir şey buyuk ki bana bir öz olsun böyle şey. Onu şöyle buyurmakten Onun sorusun soruyla bunu cevapsız soruyla böyle. Rüya sana diye bir altın versiler diyor. Bir o zaman dinar diye altına böyle. Olum seversin. Ürekle diye bir dirhem versiler seversin. Dinar altın lira. Dirhem gümüş para. 10 dirhem bir altına geçiyormuş. Yani altı liran onda bir olmuş oluyor. Sana diyor rüyanda da bir altın liran versenler hoşuna gider. Yoksa öyle de bir diren versenler diye. Tabii öyleyken bir diren versenler vermiyor diye. Rüyadaki başkaldı bundan işte. İşte dünyanın bu dönemdü bak. Dünyada, dünyada diye sana diye çuval altın versenler küp altın versenler diyor. Ama eğer bu kabileştiği yaramıyorsa diyor böyle, dünya bir rüya Yer yani insan kabreye girdiği zaman ne götürdüyse onu orada buldu muhteşemde. Namazı, orucu, zekatı, hacı, ömresi, Kur'an'ı, Allah'a yaptığı cihatları, Allah'a yaptığı zikirleri, Allah işte ne yapmışsa, hayır hasenatları ne yapmışsa onların yanına geliyor muhteşemde. Kalan ne oldu? Pişman oldum muhteşemde. Ah diyordu muhteşemde. Bakıyor ki az götürmüşse, az götürmüşse sebebi çok. Yani sevettine oranla az götürmüşse ne yapıyor? Orada yalet kadem tili hayat var böyle. Yaletini, kadem tili ah, niye buraya göndermem? Orada kaldı. Şimdi buna bir örnek vermek gerekirse günümüzde orta biliyorsunuz savaş Yok, hayır inşallah bunu suyucu hayrolacak inşallah mühteremler. Kişi ne yapıyor kişinin ağabeyi, buradan? Kaçıyor lan mühteremler tabii. Mecbur kaçmaya da böyle bombalanıyor, durum böyle, ölenler her tarafı artık o durumda. Oradan kaçacak. Ne alıyor? Artık zorlu bir şey alıyor böylece. Evinde parası da var ama unutmuş o anda. korkudan. Unutmuş o anda ev, evinde kalmış. Zaten yıkılmış evde. Evde kalmış. Gitti, altına gidiyor. Eyvah! Eyvah değil mi? Benim şu kadar param vardı. Onu birütürmüştüm. Yıllarca çalıştım, oraya biritirdim. Eyvah, orada kaldı. Mutanhamdun, orada kaldı. İşte aynen kabir edim Mutanhamdun, kabir edim Mutanhamdun. Kabir gittiğim zamanlar, eyvah dedim bende. Hep Mutanhamdun. Be. Ya daha fazla namaz kısaydım, ama kazanamazdım kısaydım böyle. Kur okusaydım, Allah zikerseydim böyle. Boş konuşacağımız zaman Mutanhamdun. Üç kişi bir araya mi? genelde hep boş gelir verirler. boşları boş yerler Yani bizi aşan konular böyle, konuşuyor bizi aşan konular, şöyle olsun böyle olsun şöyle böyle olsa, böyle. Peki karar açı, ne olacak? Boş. Boş. Aşan konular böyle. Ne yapmalı? Böyle. İşte İlhan Fatih okumalı, İhlas okumalı, böyle konu okumalı, savaşları şey getirmeli zikrullah yapmalı böyle, dinin konuda konuşmalı, fıkıh mesele, ilman okumalı bunların böylece, bilen anlatmalı bunları, sağlamiyet öğrenmişse bunlar birbirleri ne? Bu nedir? İlim meclisi oluyor muhtemelen. İlim meclisi oluyor muhtemelen. Böyle. İlim meclisi oluyor. Yani birsek muhtemelen, birsek böyle ki bir nefes dünyanı boşa harcamama Aa, ne kıymet nefesler var. Yani her nefes yani binlerce altın liradan daha kıymetli muhtemelen böyle. Her nefes, her nefes böyle. Çünkü sayılı böyle muhtemelen. Kendimiz böyle. böyle. Allah hiçbir şey bu bir şey böyle. Yolda gider, işimizde böyle. Masa başında, araba direksiyon başında yani her yerde işimizde böyle. Ne gerek? İnsanım işini yapar. Hem Allah zikir eder, Allahu teala böyle. İster Allah derce. Allah, Allah. Ve Allah Allah Allah, Allah olmaz olmazam böyle böyle. Allah derken onda bilmeliyiz ki Allah Rabbul Alemin. biz alemi yaratan, yöneten Mevla'm, Rabbul Alemin. Allah, Allah böyle kalbine bu inmeni böyle böyle. İstediğin kelime tevhid böyle. La ilahe illallah La ilahe illallah böyle böyle. En başında, başında böyle artık yalda giderken, durakta araba beklerken, işini yaparken hatta yatarken yatarken uyuyuncaya kadar insan böyle zikirle meşru olmak müthine böyle. Bu her biri yazılıydı aman defterinden. Şivan diyor bunların böyle. Her biri yazılı bunlar aman defteri yazılı bunlar böyle. İşte kişi bunlara kabre girince o zaman buna da kişi anlayacak mutlaka bunları böyle. Anlayacak bunları böyle. Ne mi ki kim olmasa dünyada ne var aratır? Azabı şiddet var. Ey Eyvah başya azabı başya oradan. Vema binadı verilir bana. Vema binadı verilir bana. Bir de mağfiret var mağfir münallahi ver yıldı va mağfiret bağışlama böyle bağlamamışsa dünyaya ağlamamışsa dünyada dünyaya yani dünyada geçiş olduğunu bilse ki bu fani dünyadır kimse burada kalmıyor her gün giriyor beni geçeceğim diye kişi bu inançla ölümü hatırlayarak Allah kulluğu yaparsa tabi malıyla mülküyle neyim Allah verdiği imkanlarla onlarda da Allah İslam ve dine çalışır çalışırsa Buna değerdir Allah'tan mavfet ve rıdvan. Rıdvan muhtemelidir. Önce mavfet. Bağışlama. Buraları silme kardeşe. Kul çalışmış, çabalamış. Biraz kalmışsa bile ama o yolda öğret ediyor, çabalanıyor, o kadar yapabilmişse ona bakıp bağışlıyor mutlarsın Allah'tan böyle. böyle. Yani bağışlıyor mutlarsın böyle. Rıdvan. Allah'ın rızası. Allah'ın böyle. Bu nedir? Ekbergilio Haydi Kerem'e de en büyük mükafat Allah'ın rızası. Bir gün biri yine birine gitmiş, bir muhterem zataya gitmiş böyle bana dua eder misin demiş. O da Allah razı demiş böyle. Bunu şey yapıyor Allah. Onda bayağı bir dua bekçi ondan böyle şır şüş şüş böyle meseleyi böyle. Bu iki kelime. Allah razı olsun gün böyle. Bu la böyle. Yani önemsemiyor. Yani bu kadar kısa böyle olur mu bu kadar böyle yani bu kadar. Ben sonra aile gittim şu an diyorum böyle. Sonra bunu anlat o kişi anlatıyor bana Bu hikaye böyle kitapta kitaplarda da. Kışta duydum bunu böylece. Kim anlat onu böylece. Sonra zaman anlıyor bunun anlamını. Anlıyor. Anlıyor böyle. Allah razı olsun. Allah razı oldu mu kulundan. Tamamdır. Azrail kim? ne kere kim? Zevane kim? Cehennemde. <gülüyor> Allah konuda razı oldu mu? Le mülk ve le'l hamd vahatü ve Allah bir bak onun muhtemelen böyle böyle. Razı oldu mu? Allah konuda ne oluyor bak? Razı oluyor konuda mutluluk. Kul çalışıyor ama çabalıyor. eline geldiği kadar orada yolda bulunuyor. Hadi ilametale gurur. Anc dünya buyuruyor, büyüyor. Metaali gururdur. Ve men hayatı dünya illa metaali gurur. İnsana Allah'tan bir meta dünya böyle. Allah'tan mal, mülk, bunlar böyle oyalanma böyle. Buralarken aldırmamalı bunları. Şimdi arkadan böyle bizleri davet ediyor. Ayet-i kerimede buyuruyor Sabıkuburi, sabıkub. Yukarıdaki gereken başında bir vardı böyle. Bilin. Kul bunları bilirse, bilirse şimdi gereken davet başı olmak. Sabıku müsabaka geliyor, Müfale geliyor. geliyor böyle bu. Yani koşun, yarışın. Müsabaka var böyle. Koşun, yarışın böyle. Nereye illem Rabbim kim Rabbinizin af muefine koşun ben Sabiku koşuşun koşuşun burada Rabbinizin mağfiretine bağışlanmasına böyle. Yani tövbe edin önce bağışlanma, günah arınmak, günah arınmak metale böyle. Bir insan günahdan arınmadığı sürece ikiy huzur bulamaz. İmanın tadını bulamaz. İbadetine zevk edemez kişi. Ruhsal zevk alamaz kişi. Ne kadar Kuran okusa, yani hafıza kelam da olsa, adet kuru hafıza olsa, ama eğer günahkarsa, günahkarsa, o Kuran'ı yaşamıyorsa, evet Kuran okur ama ondan zevk almaz muhtemelen. İmam olur, en büyük can imam olur. Artık meşhurdur, sesli, meslek falan her şey güzeldir. Hayrandır ama namazın kenecek alamazdır. Namaz yakamaz böylece. Yat kalk. Allah ekber. sırriye Muhammad'e Allah ekber. sırriye aleyküm selam, sağ selam. Namaz o mu namaz yoktan böyle? Ya namaz deme din direği. Müminler miraj Allah kullun zirvesi namaz. Müminler beş defa, deviye mi bir defa müminler Yani dört olsa olmuyor. bir eksik alamazdı. Eksik oluyor böyle şey. Yani kulun Kemal ruhsu olgunluğu günde beş vakit namaza bağlamak. O uç yılda bir ay yetiyor On bir ay yemek yemeği serbest. Bir ay yitiyor insana. Tam taz oruzun böyle böyle. Haç ömürde bir defa fars. Yani gidebilir başka. Ama bir defa böyle. Namaz günde bir defa değil. Hafta değil günde beş vakit namaz beş vakit böyle. El yani sabah kalkıyor namaza başlıyor, yat yatayken yatay bitiyor böyle. Ve namaz, ancak kulu bu dengeleyebiliyor nefis ruh dengesini bu namaz sağlıyor namaz böyle. Namazdan kopan kişiler ne oluyor? Ruhsa denge çöküyor, nefis ona hakim oluyor. Ya yani bir insan aldogorusun, bir iki vakit namazı kılmasın, o günü böyle, hemen denge hemen bozuluyor. Hemen dünya dalar, nefsin dünya Ruhsal halime çöker, kişi bunu kendini fark eder böyle. Kim fark eder bunu? Eğer david ruhsal zevk almışsa, o tadı tatmışsa böyle. Hiç bu tadı tatmayanlar, bunun bilincine varamazlar. Bunun zevkine varanlar böyle. Korunun zevkine varamalar namaz zevkine varamalar o zikri olan zevkine varanlar, ruhsal, ruhsal zevki tadanlar, onlar bunu alamadılar, alamadılar bunlar bunu. Bunlar yanar da bunlar. Yanar bunlar. Yanar bunlar. Allah korusun Aylarca namaz kılmama, yıllarca namaz kılmama böyle. Niye yaşıyor insan böyle ya? Yazık ya, Yazık ya. İnsana ayran, hayvanlar namazdır. Ya. Din namaz insanı ayıran insanları böyle. Ya. Namaz yaşasam böyle. Sabaha efendim yok filan ya da kahvaltıya git, şuna böyle git. Öğleye yeme filan yere lokantaya git. Şunu giy, bunu giyin, Evinin süslü püste böylece boş boşuna yaşam otu. Yani. Ne olacak bari bari. Dünyada bir kısım tuvalete giriyor. Kalanında mezarda becerim oluyor beden. İşte beden de kalmıyor ki böyle. Kim bitiriyor metadı beni? Şey. Yani ve cennetin ardı sadece kef arşama. bir önce Rabbinizin muaf afına koşun. Yani teb yolunu arayın. Allah'a dönün. Günahza pişman olun. Böyle günahları terk edin. Önce temizlenmek lazım. İnsan günahlarına arındığı anda kişi bunu fark eder. Hemen fark eder. Kişi fark eder. Bunu. Nasıl fark eder? İşte var, gönül var. İnsanlar gönül. İşte o darlık gider. Sıkıntı gider. Gönül arınan gönül anne gibi pırıl pırıl parlar. Meleklerin gönlü cam gibidir. İnsanların gönlü anne gibidir. İnsanların gönülü. İnsanların gönülü. Ailenin bir tarafı parlak, şeffaf bir tarafı da karadır böyle. Nedir bu? İnsan neviştiye, bir tarafı da kara, ruhu öbür tarafta böyle böyle. Neviş olmasa insan olamaz işte böyle matte. Nevişte mücadele böyle böyle. Onun için insan melekleri geçiyor, işi matte böyle. Aile canı da iyi gösteriyor, böyle. ne zaman aile parlaksan böyle. Eğer aile günahla kararmışsa göstermiyor matte böyle. Ne cennetle? Ne Rabb'e sevgiyente koşun ben. Cennet nasıl bakar? Hemen cehde girilmiyor ben tebesiz. Allah dönmeden, Allah kulub etmeden Allahu Teala cenneti nasip, nasip etse Allah bana. Yok yok öyle bak. Ben. Önce muafiyete koşmak gerekiyor. Tevbe, istiğfar böyle gerçek tevbe, pişmanedamet ve yanlışılan böyle neyle bunu yaptın? gerçekten böyle. Pişmanlık ondan sonra tevbeden sonra bir günahı arıma, temizlenme temizci demirci karma olmasına geliyor cennete koşuşturarak cennete katılma. Arzı kardeş semay belerdi. Dünyanın arzı gök bir yerler gibidir böyle. Arzı. eni, ar eni böyle. Tul uzunluğu. Şimdi bir şeyin eni olduğuna göre onun bir uzunluğu vardır. Yani kare değildir. Kare değildir. Nedir mutlaka Uzunluğu enine fazladır. Yani cennetin eni, arzı eni nedir? Gökten yerden daha büyük. Göklerden. O kadar galaksiler var. Güneşli yıldızlar, yüzeş sistemler, galaksiler var. Cennet onların daha da geniş arzı var. Daha geniş. Tulu uzun Allah biliyor. Yani böyle böyle korkmayın. Yer kalmayacak korkma, hepimiz gelin buraya. Şi i̇şte insan bazen bir yere gider de eva geçeyim de mesela yer kalmaz bana. Gittiğimde mesela biri ki bir dar yerdir, yer kalmayacak orada. İnsan koşar, şaşar. Şey Ama cennet öyle mi teyandır? Benden görüyor, gökteki yerden daha geniş arz edilir yani. böyle. Her girdiğin gene cennet dola, dolmaz dolmaz dolmaz dolmaz olacak. O kadar bir şey mi uydett, bile versesüleği, uydett o cennet hazırlandı hazır, bak hazır mı bak, yani geçmiş ama fiili bu Üddet. meşhur sıkça geliyor burada, cennet hazırlandı öyle hazır, hazır cennet Kim hazandı lââmûnû bile resulü. Allah resmi imadendere elcevode, imanlı yaşayanlara hazandı öyle. Ebelit cennet varken böylece, cennette var ebedi alemi, sonsuzluk alemi cennet vatanı böyle. Sonsuzluk alemi cennet. Ölümü olmayan yer, hasta olmayan yer, derdi olmayan yer, keder olmayan yer, kötü insan yok, hayvanat yok, mikrofon yok, toz toprak yok, bulut yok, güneş yok, yaksın, soğuk yok, uluma bir iklim. aynı yaşlı insanlar, her şey bedava, bol bol bol böyle. Çalışmak yok, iş yok, güç yok, meslek yok, pazar yok, market yok, ekmek yok, pişmek yok. Ağacı çıkmak yok, yani ağaç var mı? Öyce çıkmak gerekmiyor. Dalsan uzanıyor. Uzayın, böylece. Ne hastalığı var? Baş arası yok, dış arası yok, yaşlanmak yok, kilo almak yok. Şimdi i̇nsan dünyada yiyemedi fazla böyle. Her imkanı var. Her gün bir koyun kesebilir ricabında. Yani her gün bir koyun kesebilir. Her gün, her gün kavurabilir. Eskiler onu sevemişler, bunu sevemişler. Ama korkuyor işte insan dünyada yemiyor bunları. Bakıyor kül alıyor böylece. İştah var, canı çekiyor imkanlar var. Ama frenli yok. Şişiyor çünkü ben böyle. böyle. Koşma, taşıyor beden, ağırlığı beden ağırlığı muhtemelen böyle. Ceyhanette kül almak yok böyle. Hücre değişmiyor. Böyle. Tuvalet yok cennette. Tuvalet yok cennette. Uyku yok cennette. Uyku da böyle. Uyku, gaflet, uykulama böyle. İndi, zinde, devamlı sıhhatli. Peki o insan can sıkılmıyor mu? Yok, yok. <gülüyor> Neresine baksan, yine güzel geldiler efendim. Arkadaşlar, dostlar, komşular, kardeşler, din kardeşler, evliyalar, peygamberler, sıdıklar, şehitler, onların sohbetleri, anababa ziyaretleri... E, At dedelerle şunlar ta geçişe kadar böyle. Kişiler buluyorlar onlarda bakıyor. Gidiyor mesela baba babasının babası senin bu müdür dedemin babası kim onun babası kim buruşa böyle böylece. Torun torunu böyle. Tanım Torun, torunu. Onlar şunlara buluyor böylece. Arada bir sohbet otur sohbetlere. E yer çekimi yok. İnsan ayakta uyuşmuyor. Villa hava darlığı yok, sıkıntı yok. Aylık iktima hava. Orada havayı solumak çok bu cennetim Havayı Havaya solumak yok bu cennetim artık. Havaya solumak, orada, orada bir dert insanı böyle. Durma al, al, al, al, al. Aslan bak, düşürsek buraya. Yani külfetli bir şey aslında böyle bu. Durmadan. Yani beş saniyede bir şey alıyor böyle. Hava alıp böyle. Nefes, alıyor, de böyle. Havaya, böyle aldı, nefes alıp veriyor, hı hı, al böyle. Durmadan havaya, yalnız uyurken böyle insan bana nefes alıp veriyor. Tuvalete girip yine nefes alıp veriyor. Durmadan böyle. Yani çok külfet aslında bu böyle bir adam. O diyor cennete mi ağlıyor? İşte Allah salamı bu bunlara belirce. Böyle ki fazluluğuyla yaşa. İşte Allah'ın mı faziyetir? Bu Allah dile bunlara verir. Allah azir fal azim. Allah fazilet azamet saydirdi məlum bu şekilde. İnşallah Rabbimiz nasib versin cennete mutluluklar. Camaatullah'a orada inşallah məlumuz her bir yere gitesin cennete İnşallah Tala orada tekrar buluşmak. Buradaki anılarımı orada almak, onları almak böyle. Orada sohbet yapmak cennette. E, kimsenin işi yok. Yani kadın eve gideceğim de işte yemek yapacağım akşama yok. Hazır. Her şey doğal. Yani böyle. Bulaşık yok. Çamaşır yok böyle. Hevsi bümek yok. Hiçbir, işi hiç yok yani. Hiçbir iş yok. Yani Hiçbir iş yok. Hiçbir iş yok orada burada. Tıraş olmak da yok. tıraş kesmek da yani e, Travış olacağız da insan ki Allah'ın travışları kim böyle olsun cennette niye ne yapacak parayı? para geçmiyor orada. Trabekisten trambak nasıl lazım kim onu ırkçı ırkçı orada böyle. Terziyat, trabekya punktten böyle. Yani beden tertemiz namaz namaz yok cennette bak. Dünyada namaz yok cennette mutlaka böyle. Yalnız zikrda var orada böyle. Allah hamdülillah zikrullah var bunun böyle. Zikrullah, o da nedir? Hiç nefes almıyor, öyle geçiyor zikrullah böyle. Nasıl insanın nefes alıyor bazen, insanın böyle bir dar bir yerde, insan çıkıyor böyle bir nefes alıyor, of, hayat almıyor insan böyle, böyle böyle. O da cennette zikrullah var böyle. Kişinin afiyet böyle Allah diyor böyle, Allah diyor böyle, of, rahatça yapınlar böyle böyle. Nasıl versin inşallah? <Gülüyor> cennette. Bu iş dünyayı aşmak gerekiyor. Niye Allah'ıma gerekiyor bu dünyaya? E yani dünya fanidir. E beden de fani. Elbise de fani. Giyim <gülüyor> de bunlar eski yıpranıyor bunlar böylece. Beden yıpranıyor, mezar bedene şişiriyor. İnsan ölümse ruh ölürse fani. Böyle. Zaten ruhsal zevk bedeni aşmaya Yani kişi daha ölmeden önce yerine göre kesmedi. Herkes mümin de kafir ya böyle. Son anda kişi bir gözün diker bir nokta yaşaydı. Yukarıda ya böyle. Son anda bir gözün diker orada kalıyor böyle şey. Işte. Olan, O artık. Işte, olur Hayatı orada noktalarını yiyor. Neyse batın evvel. İyiyse Allah'ın salih kulu ise bir melekana müjde veriyor. Bak senin yerin burası. Yalnız cenneti gösteriyor. Cenneti kendi makamını görüyor. Kendi köşe sarayını görüyor. Bakıyor Allah. Ucu ucu yok batın evvel. Ucu buçak o türenler. Şam'da, bir gün birisi ziyarete gitmiştirmiş Şam'da. Şam'ın Kenan Mahallesi'nde. Çok meşhur kendisi. Ziyarete gittim onun kendisine. Ziyaret varsa onu söyleyeyim inşallah. Biraz yoruldum ama. Bismillahirrahmanirrahim. <Gülüyor> öğün namazında emin camisine çıktım oradan şu anda hemen yakında orada kabristan var orada bir ağabey mezarı orada iki müezzin. Beraber, beraber, beraber bir arz bir, bir şahıs altında orada ben eskiden böyle bir ağabeyi çok severim böyle başka başkanına karşı böyle çok çileşecek dışı Allah yolunda onu siktir bilerim ziyaretine ben ona çıktım ziyaretine gidiyorum Az kaldı, kıyamet karşında az kaldı. Baktım iki kişi oturmuşlar mezarbaşı konuşuyorlar. Geri anlatıyor, anlatan kişi baktım yani karşılar olgun, kamil bir Allah dostuye benziyor karşıdan böyle. O konuşuyor, diğeri ne anladığını ya sildi, evet evet diyor onu dinliyor böyle. İki karışmıyor böylece. Gönüme doğdu ki ben de gideyim yanlarında. Yani gönüm onu sevdi orada. Oturayım, bir dinleyeyim ben de biraz konuşayım ne. Abi nasıl gideyim? Böyle konuşuyorlar da, biliyor mu karşına konuşuyorum da. Abi nasıl gideyim yanlarına? Aklıma meleğim getirdi, dedim gideyim mi orada dedim böyle. Bir daha beşini sorayım nerede diye. Hem karşına ama bilmemiş gibi onu sorayım dedim. Eğer dedim bu boş dedim böyle, ağzı der şu şu der be. böyle. Boş böyle bu şekilde mi öyle? Eğer bu Allah dost benim günümü bilirseydim böyle, bu yanı çeker böyle bunu. Gittim selam verdim. Ve Wa Aleykümselam ve Rahmet ve Berekatuhu ve kalktı. Böyle kaldı bir abişi, derdik bir abişin kalmine verdim dedim. Şöyle bir baktı bana, çarptı, tahta tahta tahta, gel gel gel bakmadım. Bakmadım. bak bana, bak yaptı abişin. Ben bir abişin mezarını soruyorum. Hemen, hemen parmakla gösteriyor böyle böyle, orada. Kalmdeki hani böyle uykudu işim böyle. Talip, talip, talip, otobaklarımız böyle Mehmet'in sohbetine Gerçekten çok güzel bir mağarayı Fehizi bir sohbet oldu oradan Aradık oradan. Üçümüzü arıyor Üçümüzü böyle. Aradık oradan Ben oradan Mecidin'in yaşanan merkezine Oraya gittim. Ne yapayım acaba? Şimdi diyeyim Muhit-i Arabi'nin Kabrını üzerindeyim. Muhit-i Arabi'ye Muhit Arabi Oraya otobüsle belediye otobüse Oraya gidiliyor oraya Oraya bindim Droughtta indim Biraz yani yürümem gerekiyor, şey bir 200 metre kadar otobüse indim, beş adım yürüdüm, arkamda bir omuzma vurdu şöyle bana. Böyle. Bende bir böyle uzun boyum baktım onu biraz zaktı tabii bana, cübbeli sarıklı, baktım benden daha uzun bir şey baktım onu biraz zakt belice. Ben şaşırmıştım, orada ayrıldık, bu arabada yoktu, ben arabada indim, kimse yokken onda o omuzma vurdu böyle. Ne düşündü? Ne muta arabik diyemedi. Gelmesinde de başka bir şey bana bu. Gelmesinde de başka bir şey söyledi bana. Peki. Takımın peşine Şam'ın kenar mahallelerine oraya gidip buraya giderken böyle bir kapı verip burayı kapı, bir kapı bir şey, bir şey gördük. İşte bir muhterem zat. 120 yaşındaymış muhterem böyle. Oturmuş böylece korkuyorum ağır duyuyor. Yanında biri ona söylüyor. onu sözü anlıyor. Onun şeyinden böyle konuşuyor. çok İçinde kalabalık ama. Gittik oraya, yasışı orada kıldık. Böyle. İkinci kıldık orada akşamı kıldık, yemek çıkardılar böyle, yasışı kıldık orada Onun ayrıldım oradan. O zaman onu hiç unutmamış sözünü şöyle buydu muhteremler. Allah bizi ondan ense inşallah. Allah'ın salih kolu dedi Allah'ın salih kolu. Dünyada ezilmiştir, aşağılanmıştır, yöpalanmıştır, yoksuldur, şudur, budur, neyse böyle. Ama Allah ondan razı olmuşsa kulundan kulumdan, Allah diye Allah yürenmişse Celle Câlu dedi böyle. böyle. Ülüm-ü batı mi dedi böyle, ona demişti müjde böyle, böyle. Kulum, Mevlam'ı çıkmışım dedi. Böyle. Mevlam, ben senin razıyım. İşte senin yerin burası böyle. Bakacak ki dedi böyle, o cennet ki dedi böyle, hayalleri çatatan böyle. O güzelliği, yeşilliği, köşkü, sarayı altını, gümüşlerini, zümrükten böyle. Utubu, ağaçları, o meyve akarsoları böyle. O yere böyle de böyle beri çatadan böyle. Sonra bakacak oraya. Utanacak utanacak böyle. Çekil dedi ki, Allah'ım ben sana kutu edememişim Allah'ım be. Allah'ım sen böyle bir Rabbimmişsin böyle. Garim, mutlakmıştı Rabbim'in sen böyle şey. Ben sana edememişim Allah'ım diye böyle utanacak dedi. Böyle, dedi, dedi, dedi, dedi, dedi. O anda böyle dedi. dedi. Allah hem nasıl gösterdi işte son mührü almayı diğer tarafıya.